1930 numaralı konu, Kataden'in, Uhud günü kör olan gözüne Hazreti Peygamber'in duasıyla tekrar kavuşması, Resulullah'a bir yay hediye edildi, Hazreti Peygamber Uhud gününde o yayı bana verdi, Peygamber'in yanında onunla düşmanlara ok attım, ta ki tarafları devirinceye kadar, ben orada duruyordum, Resulullah'a gelen oklara siper oluyordum,